ve Ebu Nuaym'ın tahric ettikleri Muad bin Cebel, Abdullah bin Mesud ve İmran bin Hüseyin radıyallahu anhumun ve menserrahu en yanzur ila men sawwara Allahul iman fi qalbihi falyanzur ila Abi Hindin ve qala enki huhu ve enki hu ilayhi kendisinin kalbinde Allah Teala'nın imanı suretlendirdiği kimseye bakmak kimi sevindirirse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 Mensaruhu en yanzura ila ashbahin nas hadiyan wa samtan wa nahran bi rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem hayna yakhrucu min manzilihi hatta yaudu falyanzur ila abdillahi bin mesud. Evinden çıktığı zaman tekrar evine dönünceye kadar deveyi boğazlamakta, güzel ahlakta, tamamen hidayet yolu üzerine sebat etmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en çok benzeyen kimseye bakmak kimi sevindirirse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 Hatta şeyh ve mürit birleşirler. Bu takdirde mürit, kendisinin zarf olduğunu, üstadının da o zarfe sirayet edip içine girdiğini düşünür. Müşahede eder. Bu keyfiyetle mürit, birçok zamanlarda hiçlikte olur. Şöyle ki, kendisinin yerinde üstadını görür. Yani üstad yok olu verir Onunla birleşir. Şu kadar ki, birleşme ve hiçlikte bulunmanın keyfiyetleri ancak ve ancak,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 Lakin Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir. İkinci itibara nazaran da, es suresinin 24. ayetinde şöyle buyurur. وَجَعَلْنَا bi اَئِمَّتَا يَهْدُونَ sabru لَمَّا صَبَرُوا bi بِآيَاتِنَا yuqinun." Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden emru fermanımızla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik.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 Ümmetimden 30 ve yahut 40 er ebdaldirler. Onlar sebebiyle yeryüzü korunur, onlar sebebiyle yağmur alırsınız ve onlar sebebiyle yardımlanırsınız. Auf bin Malik'in hadisinde ve bihim ve onlarla rızıklanırsınız ilavesi vardır. İşte şeyhin tasarrufu bundan ibarettir. Ebdal makamında olduğu takdirde bu yetki ona verilir.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 Elbette Allah Teala onları yeminlerinde sadık çıkarır. İkinciye delil de Buhari, Abdurrezzak ve daha başkalarının tahric ettikleri Saad bin Ebi Vakkas'ın hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: tun tunsaruna ve turzaquna illa biḍu'afaikum?" "Acaba sizler zayıfların sayesinden başkasıyla mı rızıklanıp yardım alıyorsunuz?" Yahud inma nasara Allahu hadhihi'l ümmete bi zayıfıha bi davvetihim ve salatihim ve Allah Teala bu ümmete ancak zayıflar sayesinde yardım eder yani onların duaları namazları ve ihlasları sebebiyle buyurmuştur İmam Münavi'nin dediği gibi zayıf kelimesinin manası bedenen veya kuvveten zayıf demek değil bilakis makam ve servetçe zayıf olanlardır